açık beyin my brain it's neuroekonomi neuropolitika neurosanat Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürbit. Efendim tünaydın. Ben Oğuz Tanrıda. Açık Beyin programına hoş geldiniz. E, hemen unutmadan acikbeyin@gmail.com Hadesimizi verelim. Değerli katkılarınız, eleştirileriniz ve görüşleriniz için ve programa başlayayım ben isterseniz. Ee, bir önceki programda e, sürekli izleyenler, dinleyenler hatırlarlar ee, bazı fenomenlerin e, anlaşılmasına katkı sağlamak açısından ee, o fenomenlerin içine giren e, ve birebir yaşayan insanların aktarımının çok önemli olduğunu e, söylemiştik. Ve özellikle de e, kişilerin e, zihinleriyle ilgili, e, beyinleriyle ilgili e, şu anda henüz e, çözülmemiş ve çözümünde sıkıntı çekilen bazı fenomenleri, ...yaşayıp da... ...ondan sonra düzelip... <gülüyor> onda, ...neler yaşadıklarını... ...anlatan insanların... ...anlatımlarının da... ...bizim onları anlamamız açısından... ...başlarından geçenleri anlamamız açısından... ...çok önemli olduğunu... ...söylemiştik. Bunun anlaşılması zor bir şey değil zaten. Ee, dolayısıyla... E, ...o seriden devam etmek istiyorum. Ee, bir önceki programda... E, ...Temple Grandin... E, filmiyle başla, başlangıç yaparak o kişinin hayatını anlatan e, filmle birlikte otizm e, olgusunu kendi ağzından <gülüyor> yansıtmaya çalışmıştık. Ve e, <gülüyor> şimdi bugünkü programda da e, elimde açıkçası e, birden fazla o tür e, şeyleri yaşayıp e, ve anlatıma geçmiş olan İnsanlar var. Ee, örneğin beyinde bir damar hastalığı geçirdikten sonra iletişim problemi <gülüyor> yaşayan ve kendisi de bir nöroanatomist olan e, Doktor Jill Bolt Taylor'ın e, anlattıkları mesela elimde var. Ve e, ben aslında ondan <gülüyor> başlayıp ondan sonra da e, eğer süre yeterse Diğer elindeki dosyalardan e, devam etmek istiyorum. <gülüyor> ne yapacağımızı zaten söylemiştik. Efendim e, bu aktarımda da onların kendi ağzından e, yansıtmaya çalışacağım. Ve e, ifadeler <gülüyor> kendi ifadeleri. Arada sırada bu ifadelerin içinden çıkıp e, yorumlar yapabiliriz. <gülüyor> Bazı dipnotlar düşebiliriz. Ama isterseniz ben e, Bolt Taylor'ın Taylor e, başından geçenlerin e, düzeldikten sonra kendisinin yaşadıklarını anlattığı <gülüyor> şeye e, geçeyim. E, dosyaya geçeyim. Beyin araştırmacısı olarak, olmak üzere yetiştim. Çünkü erkek kardeşime bir beyin rahatsızlığı teşhis konmuştu. Bu teşhis şizofreniydi. Ve kardeşi olarak <gülüyor> ve sonra da bir bilim insanı olarak anlamak istiyordum. Neden ben hayallerimi kendi gerçekliğimle ilişkilendirip onları gerçekleştirebilirken kardeşimin beyninde ve şizofrenisinde ne vardı ki o kendi hayallerini ortak ve paylaşılan bir gerçeklikle ilişkilendiremiyor? Ve hayalleri derinliğe dönüşüyordu. <gülüyor> Böylece kariyerimi ağır akıl hastalıkları üzerinde araştırmalara adadım. Ve doğum yerim olan Indiana'dan Boston'a taşınıp Harvard'ın psikiyatri bölümünde Dr. Francis, Francine Benes'in laboratuvarında çalışmaya başladım. Laboratuvarda şu soruyu soruyorduk. Normal oldukları saptanan bireylerin beyinleriyle şizofreni, şizoaktif, afektif hastalık ve bipolar bozukluk teşhisi konmuş bireylerin beyinleri arasındaki biyolojik farklılıklar nelerdir? Yaptığımız, e, ya, yaptığımız temel olarak beynin mikro devrelerinin haritasını çıkartmaktı. Hangi hücreler, hangi kimyasalları hangi ölçülerde kullanarak hangi hücrelerle konuşurlar? Yaşantım son derece anlamlıydı. Çünkü gün boyu bu tür araştırmalarla uğraşıyor ama akşamları ve hafta sonları ise akıl hastalıkları için Ulusal Güç Birliği desteksiz olarak geziyordum. Ne var ki 10 Aralık 1996 sabahı uyandığımda benim de kendime ait bir beyin hastalığım olduğunu keşfettim. <gülüyor> Beynimin ...sol tarafındaki bir kan damarı patlamıştı. Ve takip eden dört saat içinde... ...beynimin bilgi işleme yeteneğinin... ...bütünüyle tükenmesini izledim. Kanama sabahı yürüyemiyor... ...konuşamıyor... ...okuyamıyor... ...yazamıyor... ...hayatıma dair hiçbir şey hatırlayamıyordum. Bir kadın bedeninde... ...tam bir bebek olmuştum. <gülüyor> Ve eee... Jill Ball Taylor e, tabii ki görsel bir konferans içinde olduğu için e, şekillerle beyni izah ediyor. İşte burası beynin ön kısmı diyor belli ki bir beyin slaytı orada var. Ve burası da aşağı sarkan omurlikle beraber beynin ar arka tarafı aslında siz de gözünüzle canlandırabilirsiniz. Ve beynin kafamın içi, içindeki yerleşimi bu şekilde şimdi beyne baktığımız zaman her iki beyin korteksinin birbirlerinden tamamen ayrı olduğu da böylece görülüyor. Diyor de devam ediyor. <gülüyor> Sağ yarı küremiz tıpkı bir paralel işlemci gibi çalışırken sol yarı kürenin çalışması ise bir seri işlemciye benzer. Ve iki yarı kürenin birbirine haberleşmesi, corpus <gülüyor> callosum dediğimiz 300 milyon kadar e, iletişim rifinden oluşan bir ara bağlantı üzerinden olur. Hatırlayacaksınız değerli dostlar bu korpus kallozum e, bizim programlarımız içinde sık sık gündeme geldi. Çünkü gerçekten beynin e, bütüncül çalışması sağın ve solun, e, solun birlikte bir iş yapabilmeleri adına e, çok derece önemli bir yapıyı teşkil ediyor. Ve yine hatırlayacaksınız bu korpus kallozum denen Ana köprüye bir şey olduğunda ya da doğuştan bu yapı olmadığında da ayrık beyin dediğimiz bir fenomen ortaya çıkıyor ki e, onu da kısaca bir kafa içinde iki kişi veya bir kafa içinde iki beyin olarak <gülüyor> tanımlamıştık. Neyse, e, Bolt Taylor'ın sözleriyle devam edelim. Ne diyor? Ve iki yarım kürenin birbiriyle haberleşmesi korpus kallozum dediğimiz 300 milyon kadar akson lifinden oluşmuş bir ara bağlantı üzerinden olur. Ama onun dışında bu iki yarım küre birbirinden bütünüyle ayrıdır. Bilgiyi farklı işledikleri için iki yarım küre farklı biçimlerde düşünür, farklı şeyleri önemserler ve hatta diyebilirim ki çok farklı kişilik yapılarına Sahiptirler. Sağ yere küremiz bütünüyle şimdiki anla ilgilidir. Tamamen tam burada ve tam şimdi olanlarla ilgili. Sağ yere küremiz resimlerle düşünür ve bedenimizin hareketlerinden kinestetik olarak öğrenir. Enerji formundaki bilgi duyu sistemlerimizden içeri sürekli olarak akar ve sonra Şimdiki anın nasıl göründüğünü, nasıl koktuğunu, tadının nasıl olduğunu, nasıl hisler uyandırdığını ve nasıl ses verdiğini anlatan bu devasa kolajı ortaya çıkarır. Beynimin sol yarı küresi e, ise çok farklı bir yer. Sol yarı küremiz doğrusal ve yöntemsel şekilde düşünür. Sol yarı küremiz tamamen geçmişle ve gelecekle ilgilidir. Ve e, bu yarı küre şimdiki ana, ana ait o dev kolajı alıp içindeki ayrıntıları yakalamak <gülüyor> ve o ayrıntıları da, e, daha da ayrıntılandırmak üzere tasarlanmıştır. Sonra bütün bu bilgiyi sınıflar ve düzenler geçmişte öğrendiğimiz şeye her şeyle ilişkilendirip Tüm olasılıklarımızı geleceğe yansıtır ve sol yarım küremiz konuşarak düşünür. Beynimin içinde hiç susmayan, beni ve iç dünyamı dış dünyama bağlayan işte bu sürekli gevezeliktir. O bana şunları söyleyen minik sestir. ''Hey, eve giderken muz almayı sakın unutma, sabaha lazım olacak.'' O ne zaman çamaşır yıkamam gerektiğini bana hatırla, hatırlatan hesaplayıcı akıldır. Ama belki de en önemlisi o bana asıl şunu söyleyen <gülüyor> minik sestir. Ben, ben ve sol yarım kürem bana ben der demez ben ayrı bir varlık olurum. Tek ayrı bir cismani birey olurum. Çevremdeki enerji akışından ayrı ve sizlerden Ayrı bir birey. İşte inge, inme geçirdiğim sabah kaybettiğim beynimi bu bölümüydü. İnme sabahı sol gözümün arkasında zonklayan bir ile uyandım. Bu derici bir sancıydı. Hani dondurmayı ısırdığınızda saplanan o sancı gibi. Veya sız, sızlama gibi. Ve bu sancı, ...beni sık, sımsıkı kavradı ve sonra bıraktı. Sonra tekrar sımsıkı kavradı ve sonra yine bıraktı. Bir yerimin ağrıması benim için çok sıradışı bir durumdu. Bu yüzden... ...olacak ki... ...ben normal işlerime... E, ...başlamadan önce... ...bunu bir araştırayım, bu inceleyeyim diye düşündüm. Böylece kalktım... <gülüyor> tüm bedeni çalıştıran egzersiz aletine oturdum. Ve ben onun üzerinde yürürken baktım ki barı tutan ellerim gözüme ilkel pençeler gibi görünüyorlar. Çok acayip dedim kendi kendime. Sonra aşağıya bedenime baktım ve hayda ama garip görünüşlü bir şeyim ben böyle diye düşündüm. <gülüyor> Sanki binicim egzersiz aletinin ve üstündeki benim bulunduğum normal gerçeklikten ayrılmış, kendime egzersiz yap yaparken izlediğim bir başka gizemli alete geçmiş gibi hissediyordum. Bütün bunlar çok garipti. Ve başımın ağrısı da gide giderek kötüleşiyordu. O yüzden makineden kalktım ve oturma odamda yürürken bedenimin içindeki her şeyin çok ama çok yavaşladığını fark ettim. Ve her adımım, Kas katı iyice ağır ve tutuktu. Yürüyüşümde hiçbir akıcılık yoktu. Ve algı alanımdaki o daralıp sıkışma yüzünden sadece iş sistemlerime odaklanmış durumdaydım. Ve banyomda duşa girmek üzere dikilirken bedenimin içinde süren diyaloğu net bir şekilde duyabiliyordum. Küçük bir ses şöyle diyordu. Tamam, siz kaslar, sizin kasılmanız lazım. Ve siz kaslar, siz gevşeyin. <gülüyor> ve birden dengemi yitirdim. Ve dumara dayanmam gerekti. Ve koluma bakınca anladım ki bedenimin sınırlarını artık tanımlayamıyordum. Nerede başlayıp nerede bittiğini bilemiyordum. Çünkü kolumun molekül ve ato atomları duvarın molekül ve atomlarıyla iç içe geçmişti. Ve ayırdığında olabildiğim tek şey o enerjiydi enerji. Ve kendime sordum. Neyim var benim? Neler oluyor böyle? <gülüyor> ve o anda beynimdeki konuşma, yani o sol yarım küremin gevezeliği birden bütünüyle susu verdi. Sanki biri uzaktan kumandayı eline almış <gülüyor> ve sessiz tuşuna basmış gibiydi. Mutlak sessizlik. <gülüyor> İlk önce böylesine sessiz bir zihinle Baş başa kalmaktan dehşete düştüm. Ama hemen sonra çevremi kuşatan enerjinin muhteşemliğiyle büyülendim. Bedenimin sınırlarını artık tanımlayamadığımdan kendimi genişleyip devleşmiş gibi hissediyordum. Bütün o enerjiyle bir ve bütün olduğumu hissediyordum. Ve bu harikaydı. Sonra birden soruyu yarım kürem devreye girdi. Hey bir sorumunuz var. Yardım çağırmalıyız diyordu bana. Ve ben tekrarlıyordum. Ah bir sorunum var. Bir sorunum var. Tamam tamam bir sorunum var. Ama hemen ardından yeniden o farklı bilinç durumuna geri kayıyordum. Ki şimdi ben orayı sevgiyle düşler ülkesi diye isimlendiriyorum şu anda. Ama orası çok güzel bir yerdi. Bir düşünsenize. Sizi... Dış dünyaya bağlayan, beyninizdeki o biteviye dırdırdan bütünüyle kopmak nasıl bir şey olurdu? Ve ben işte o alemdeydim. Ve işim, işimle ilgili tüm gerginliklerim hepsi bitmişti. Ve bedenimin içinde kendimi hafiflemiş hissediyordum. <gülüyor> ve düşünün, dış dünyadaki tüm ilişkilerinizi ve onlarla ilişkili bütün stresi. Düşünün ki hepsi gitmiş. Ve işte derin bir huzur duyuyordum. Ve düşünün, 37 yılın duygusal yükünden kurtulmak nasıl bir şeydir. Mutluluktan uçuyordum. Mutluluktan uçuyordum. Çok güzeldi. Ve sonra yine sol yarım küren devreye giriyor ve hey dikkatini ver diyordu bana. Yardım çağırmalıyız. Ve ben düşünüyordum. Yardım çağırmalıyım. Kendimi toplamalıyım. Sonra duştan çıkıp Mekanik bir şekilde giyindim, dairemin içinde aşağı yukarı yürüyor ve düşünüyordum, İşe gitmeliyim, İşe gitmeliyim, araba sürebilir miyim, araba sürebilir miyim? Ve tam o anda sağ kolum yan tarafımda tamamen felç oldu. O zaman fark ettim, aman yarabbi inme geçiriyorum, inme geçiriyorum ve ardından beynim şöyle diyordu, vay bu harika bir şey. Bu harika bir şey. Kaç tane beyin araştırmacısının kendi beyinlerini böyle içten dışa incelemek fırsatı olmuştur ki? Ve sonra birden aklıma geliyordu. Ama ben çok meşgul bir kadınım. İnmeye zamanım yok benim. Sonra kendi kendime tamam diyordum. İnme inişini, bana inme gelişini durduramam. O halde bir iki hafta bununla uğraşırım. Ve sonra eski düzenime geri dönerim. Tamam. Öyleyse yardım çağırmalıyım. işi aramalıyım. İş telefonun bir türlü aklıma gelmiyordu. O zaman hatırladım ki... ...çalışma odamda... ...üzerinde numaramın bulunduğu bir kart vizitim olacaktı. Çalışma odama gittim. 7-8 santim kalınlığında bir kart destesini önüme çektim. En üstteki karta bakıyor... ...ve zihnimde kart neye benzediğini... ...açık seceklik... ...canlandırabilsem de... ...baktığım kartın o olup olmadığını bilemiyordum. Çünkü tek görebildiğim... ...piksellerdi. Ve harflerin piksellerini... ...arkadaki fonu oluşturan piksellerle... ...ve diğer sembollerin pikselleriyle... ...karışıyor ve ben... ...kart bir türlü... ...tanıyamıyordum. O zaman durup... ...berraklık dalgası diye... ...tanımlayabileceğim o anı... ...bekliyordum. Ve o an geldiğinde normal gerçeklikte yeniden bağlantı kurabiliyor ve bir karar verebiliyordum. Bu kart değil. Bu kart değil. Bu kart değil. O kart destesinin üçte birini... bu şekilde gözden geçirmem 45 dakika aldı. Bu 45 dakika boyunca beynimin sol yarı küresindeki kanama gitgide büyümeye devam etmekteydi. Sayılardan anlamıyordum. Telefondan anlamıyordum. Ama tek planım da buydu. O yüzden Telefonu karşıma koydum, kart vizitimi de onun yanına ve kartın üzerindeki kargacık burgacık şekilleri telefon tuşlarının üzerindeki kargacık burgacık şekillerle eşleştirmeye başladım. Ama arada yeniden o düşler alemine sürükleniyor ve geri geldiğimde o rakamları çevirdim mi çevirmedim mi hatırlayamıyordum. O yüzden tutulmuş kolumu bir kütük parçası gibi kullanıp çevirdiğim rakamların üstünü kapatarak ilerlemek zorundaydım ki tekrar normal bir gerçekliğe geri geldiğimde evet ben bu rakamı zaten çevir çevirmiştim diye bileyim. Sonunda bütün numarayı çevirdim <gülüyor> ve telefondan gelen sesi dinlemeye başladım. İş arkadaşım telefonu açtı ve bana şöyle dedi. Vov, vov, vov, vov. Şöyle düşündüm kendi kendime. Allah Allah. Aynen bir golden red gibi bir köpek gibi çıkıyor sesi. Ben de ona zihnimde gayet açık bir şekilde... Benjil dedim. Yardıma ihtiyacım var. Ama ağzımdan çıkan ses şöyleydi. Vov, vov, vov, vov, vov. Allah Allah dedim... Aynen bir Golden Red River gibi çıkıyor sesim. Yani konuşamadığımı ve konuşulanı anlayamadığımı bu denemeyi yapana kadar fark etmemiştim. Böylece arkadaşım yardıma ihtiyacım olduğunu anladı ve bana yardım sağladı. Kısa bir süre sonra bir ambulansın içinde Boston'daki bir hastaneden Massachusetts Genel Hastanesi'ne doğru gidiyordum. Ve ana rahmindeki minicik bir genin gibi tortop oldum. Ve tıpkı içindeki kalan son havayı da salan bir balon gibi enerjimin boşaldığını ve ruhumun teslim olduğunu hissettim. Ve o anda anladım ki artık hayatımın koreografi ben değildim. Ya doktorlar bedenimi kurtaracak ve bana ikinci bir yaşama şansı vereceklerdi. Ya da belki de bu benim için diğer tarafa geçiş aniydi. Değerli dostlar, e, bu etkileyici öz e, aktarım böyle gidiyor. <gülüyor> İsterseniz bir soluklanma anı e, alalım ve ondan sonra e, deneyelim. Elimde e, Stefan Grafelli ile Michel Petruc Petrucciani'nin e, ortak ...bir CD'si vardı. Ee, sevgili Ömer'den rica edeceğim. Ee, onun seçtiği parçaları dinleyeceğiz. Önce birincisi. <gülüyor> Evet değerli dostlar e, bu kısa soluklanmadan sonra devam edelim e, olaydan kopmadan. O öğleden sonra e, geç vakit kendime geldiğimde <gülüyor> hala hayatta olduğumu keşfetmek beni şok etti. Oysa ruhumun teslim olduğunu hissettiğimde hayatımı veda etmiştim ben. Şimdi zihnim birbirinden çok farklı iki gerçeklik. Durumu arasında asılı kalmıştı. Duyu sistemimin maraciliğine gelen uyarıları saf acı olarak hissediyordum. Işık beynimi vahşi alevler gibi yakıyordu ve sesler öylesine karmaşık o kadar yüksektiler ki arkadaki görüntünün içinden tek bir sesi bile ayırt edemiyordum ve sadece kaçmak istiyordum. <gülüyor> Bedenimin mekanda kapladığı yeri tanımlayamadığımdan kendimi devleşmiş genişleyip yayılmış hissediyordum tıpkı şişesinden çıkmış bir cin gibi ve ruhum sessiz bir mutluluk denizinde kayarak giden büyük bir balina gibi özgürce süzülüyordu nirvana nirvanayı bulmuştum ve şöyle düşündüğümü hatırlıyorum bu devleşmiş halimi şu minicik bedenimin içine tekrar sığdırmam asla mümkün olmayacak Sonra fark ettim. Ama hala hayattayım. Hala yaşıyorum. Ve Nirvana'yı buldum. Ve eğer ben Nirvana'yı bulduysam ve hala hayattaysam o zaman yaşayan herkes de Nirvana'yı bulabilir. Ve bir dünya canlandırdım gözümde. Buraya istedikleri her zaman gelebileceklerini bilen barışçıl, şefkatli, sevgi dolu Güzel insanların olduğu bir dünya. Ve onlar sol yarı kürelerinden sağ tarafa geçmeyi bilerek seçiyor ve bu huzuru buluyorlar. Ve sonra bu yaşadıklarımın aslında ne kadar muhteşem bir armağan olabileceğini, hayatlarımızı nasıl yaşadığımıza dair nasıl çarpıcı bir içgörü olabileceğini fark ettim. Ve bu iyileşmem için beni motive etti. Kanamadan İki buçuk hafta sonra cerrahlar müdahale edip beynimdeki konuşma merkezlerine baskı yapan golf büyüklüğünde bir pıhtı çıkarttılar. Bu resimde, ki resim gösteriyor, hayatımın gerçek meleği olan annemle birlikteyim ve tam olarak iyileşmek sekiz yılımı aldı. Peki biz kimiz? Biz evrenin kudreti, yaşam gücüyüz. El becerilerimiz ve iki bilissel zekamız var. Ve an bir an... Bu dünyada kim olmak... Nasıl bir insan olmak istediğimizi... Seçebilme gücümüz var. Tam burada... Hemen şimdi... Sağ yarım kürenin bilincine geçebilirim. Bizim olduğumuz yere... Ben evrenin yaşam gücü... Kudretiyim. Ben diğer her şey ile... Bir ve tek olan... <gülüyor> cismimi oluşturan... 50 trilyon... Güzel moleküler dehanın yaşam gücü ve kudretiyim. Ya da sol yarım kürenin bilincine geçmeyi seçebilirim. Tek başına bir birey olduğum, bir cisim olduğum duruma. Akıştan ayrı, sizlerden ayrı. Ben Dr. Jill Bolt Taylor, entelektüel nöroanatomist. Bunlar benim içimdeki bizler. Siz... Hangisini seçerdiniz? Hangisini seçiyorsunuz? Ve ne zaman? İnanıyorum ki sağ yarım küremizin o istil huzur dervelerini çalıştırmayı ne kadar çok seçersek dış dünyaya da o kadar çok huzur ve barış yansıtacağız ve gezegenimiz çok daha huzurlu bir yer alacak. Ben düşündüm ki işte bu yaymaya değer bir fikirdi diye bitiriyor e, Doktor Taylor Deli dostlar e, size çok karışık duygular içinde olduğumu söylemeliyim bu öyküyle birlikte Çünkü Doktor Taylor'ın e, başından geçenleri anlattığı bu öykü e, beni çok çok uzun yıllar öncesine götürdü. Ve tabii ki kendi başıma gelenleri bana çalıştırdı. Biliyor musunuz değerli dostlar? Bu bir ilk. Ben Doktor Taylor'ın öyküsünü e, diğer insanlarla paylaşmasından cesaret alarak bugüne kadar e, hiç yapmadığım, yapamadığım bir şeyi şimdi e, sizinle paylaşmak istiyorum. Paylaşacağım şey, e, benim de Doktor Taylor gibi e, bir beyin inmesi geçirip, 4-4,5 ay süreyle e, konuşmamı ve sağ tarafımın gücünü yitirmem. E, 1988 e, yılı e, 11 Haziran sabahı, e, Olağan kalktığımı söyleyeceğim ama olayların akışı içinde sonradan geriye dönüp düşündüğümde e, olağan kalkmadığını, kalkmadığımı o sabah üzerinde sanki bir ton yük varmış gibi ağırlık içinde kalktığımı e, anımsıyorum. Ancak o günün akışı içinde belki o ağırlığı e, havanın sıcaklığına belki başka bir probleme vermiş olabilirim. Ama geri döndüğümde benim başıma gelen olayın öncesine gitmeye çalıştığımda bir nörolog olarak e, o ağırlığın aslında beynimde e, yaklaşık 4-5 gündür için için e, gelişen, yavaş yavaş gelişen olayın e, bana yaşattığı bir ağırlık olduğunu şimdi düşünebilirim. E, Hatırlarsanız Jill Taylor'da üzerine e, binen korkunç ağırlıktan e, bahsetti ve hareket edemeyecek derecede bir baskı altında <gülüyor> olduğunu söyledi. Buna benzer bir şeydi. 11 Haziran 1988 sabahı hala nasıl kalktıma karar veremediğim bir şekilde uyandıktan sonra e, kahvaltı yaptığımı e, ve o sabah diğer sabahlar gibi ne yaptıysam onları yaptığımı fırla düşünüyorum ve e, kalktıktan yaklaşık bir saat sonra e, bir saat sonra evet e, dudağımın sağ yarısında bir uyuşma e, belirdi <gülüyor> ve yine yine e, bunun nedenleri konusunda kendimize hikaye anlattıktan sonra bu e, uyuşukluk geçeceği yerde dilimin sağ yarısında bu sefer e, bu uyuşukluk oldu e, ve yüzümün alt yarısını kapladı bu uyuşukluk. E, benim bu gelişmeden dolayı ilk açıklamam işte serde nörologluk olduğu için ki e, rahatlıkla bir mesleki bilgi insanı ...farklı bir senaryoya götürüp... ...yanıltılabilir... ...hem kişinin kendisi için söz konustur... ...hem de başka hastaları değerlendirirken... ...söz konustur bu... E, ...kendime... ...yani sık sık karşılaştığımız bir... E, ...basit yüz verciyle mi... ...acaba karşılaşıyorum... ...diye düşündüm... ...ve... E, ...nasıl bir... ...nasıl evrileceğini düşünmeye başladım... ...fakat... E, ...olayın gelişimi... Benim fazla düşünmeme mahal bırakmadı. Ee, yine de takip eden dakikalar içinde bu sefer e, sağ elimin baş parmağının diğerleri gibi uyuştuğunu ve bu, bu uyuşukluğun e, sırayla, sırayla işaret parmağından orta parmağa ondan sonra yüzük parmağına ve serçe parmağına geçtiğini müşahede ettim. Ve elim sağ elim e, giderek ağırlaştı. Böyle bir yayılım, böyle bir gelişme olduğu için e, başka bir açıklama şansım kalmamıştı. Hala sakin bir şekilde düşünebiliyor ve içimden geçirebiliyordum her şeyi. E, bu yüzün, dilin sağ yarısı, ondan sonra parmaklarla ilgili bu uyuşma beni direkt olarak ee, sol beynimin içine götürdü ve sol beynimle ilgili bir şey yaşamakta olduğumu anladım. Ve bir şey daha oldu ki takip eden 10 e, dakika içinde o benim sol beyni düşünmemin e, en büyük şeydi gerekçesiydi. O da e, konuşmam teklemeye başladı. Ve peltelemeye başladım. Ve ifade etmek istediğim kelimeleri ifade edemez oldum. Bütün bunlar birleştiğinde bunu tabii ki bir nöroloji asistanlığı için <gülüyor> giren bir genç doktora sorduğunuzda nöroloji itizasını bitirmiş uzman olmak için sınava giren bir e, kıdemli asistana sorduğunuzda tabii ki bu işin alfabesi olarak e, size vereceği cevap sol beyinde konuşma merkezi ve... ...onun yakınında bulunan... ...elle ilgili... ...parmaklarla ilgili... ...hareket merkezlerinin... ...birlikte etkilendiği... ...ilerleyici bir durumla... ...karşı karşıya olma şansım... ...yüksekti. <gülüyor> Bunları böyle düşünürken... ...bir yandan da... Ee, ...Jill Taylor gibi... Ee, ...kendi içimden bir ses... ...bunun böyle olmadığını da... ...aynı zamanda söylüyordu. Yani... Olayı sağ beynimle bütüncül bir olaya, olay olarak görmeye çalışırken sol beynim sürekli ihtimaller öne atıp ve bir ihtimalden diğerine beni sürükleyerek kafamı karıştırıyordu. Ve bu olayın benim aslında başına gelmediğini bana telkin ediyordu. Ama öyle bir gelişme oldu ki bu gelişme artık sol beyninde sol beyninde kesinlikle biat etmesine yol açtı. Çünkü zaten kendi içindeydi sol beynin bu olay ve sol beyin mantık beyni bu kurulan mantık ilişkisini reddedemedi ve benim gerçekten sol beynimle ilgili bir ilerleyici olay yaşamakta olduğumu kabul etti ve beynimdeki karmaşıklık bitti. Ve aynı zamanda konuşmam da bitmişti ancak. Fakat yapabileceklerimi planlıyordum. Ve Gerçekten planladım ve <gülüyor> yapmayı düşündüğüm ilk iş cumartesi olduğu için e, hastanede işte tomografi merkezi açık olur, birisi nöbetçi olur veya gerekli aradığım insanları bulamam bütün bu düşünceler içinde çok iyi tanıdığım ve saygı duyduğum bir e, nörolog öğretim üyesinin özel, ...nöroloji merkezine gitmeye karar verdim. Bütün bu olaylar Ankara'da... ...ceryan ediyor. Ve... E, ...arabama atladım. E, direksiyonu tutabiliyordum. Yolu biliyordum. Sağ beynim buna, bana yönlerimi... ...gösteriyordu. Ne yapmam... ...gerektiğini söylüyordu. E, duygularım ayaktaydı. Ve 15-20 dakika içinde... ...o e, tomogram merkezine... ...gittim... Ve kapıdan girer girmez e, şu, tamamen konuşmam gitmişti oraya gelene kadar. Benim yüzümdeki ifade zaten beni görenleri korkuttu. Ve işaretle, çünkü yazma yeteneğim de e, gitmişti konuşmayla birlikte. Bütün bunlar afazi dediğimiz e, olay. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sadece konuşmayla ilgili bir problem değil. Semboller gidiyor. ...yazılı semboller gidiyor... ...sözlü semboller gidiyor... ...ve Jill Taylor'ın dediği gibi... ...tam bir sessizlik beyinde... ...ve bunu... ...kesinlikle anlatamıyorum ben... ...nasıl bir sessizlik olduğunu... ...ve bunun üzerine de... ...yani yaşamayan bilmez... ...diyorum ama kesinlikle de... ...önörülecek bir şey değil... ...Jill Taylor biraz hastalık durumundan... ...kendine şey çıkartmıştı... ...yani harikalar dünyasında... ...olağanüstü yaşıyordu... Ama şimdi düşünüyorum ki Ses hayatımızda Her şey demek Ve o sesin kökünden kesildiği Bir şey dünya inanılmaz derecede Boşluk içinde savrulduğumuz Ki Jilteler'de buna benzer Bir şeyler söylüyordu Şekilsizleştiğimiz amorf hale geldiğimiz Bir dünya oluyor Ve hiçbir şekilde insanlarla ifade e, ilişki kuramıyoruz Ama yüz ifadelerimizde sağ beynimizden gelen yüz ifadelerimizle duygularımızı yansıtabiliyoruz. O tomografi merkezine vardım ve durum yeterince açıktı ve beni hemen bir tomografi masasına yatırdılar. Bundan sonrasını ikinci soluk almamızdan sonra anlatmaya ve kayda geçirmeye devam edeceğim sevgili dostlar. Ve tekrar tekrar yani Taylor'ın Başından geçenleri dinlediğime şükrediyorum bu benim e, 30 yılı bulan e, 88 98 2000 yok 23 20, e, yıl olan bir süre e, suskunluğumu çözen bir e, öykü oldu ve ben de onun sayesinde anlatmaya başladım. Değerli dostlar, tomografi makinesinden beni çıkarttıklarında işaretlerle ne olduğunu sordum ve tabii ki e, Mehmet abi, yani kendisine sığındığım o çok değerli abim, e, nörolog <gülüyor> Profesör. Bir yandan beni hastaneye acil olarak sevk etmek için e, gayret sarf ediyor. Bir yandan da bana bir şeyler olduğunu söylemeye çalışıyordu. Ve ekranda tomografi cihazının ekranında e, çıkarken aletten e, beynimin sol yarısında ve daha önceden beri bildiğim konuşma merkezi, el merkezi gibi bölgelerin yakınında e, beyaz bir parlaklık olduğunu gördüm ki bu beyaz parlaklık e, tabi normalde kemik tarafından verilen bir bağlantıdır. Tomografide. onay e, benzeyen parlaklıklar eğer doku içinde olursa bu kanama demektir. ve bir e, giderek büyüyen ve ceviz büyüklüğünün ötesine geçme geç, geçen bir beyaz topak gördüm. Bu beynimin kanadığını bana söyledi ve bölgede bana benim başıma gelenlerin tam birebir e, yerleşim olarak yansımasıydı. E, biraz kısaltarak anlatmak zorundayım. E, süremiz kısıtlı kaldığı için değerli dostlar. E, bir yandan da bunları kayda geçirdiğim için e, çok mutlu olduğumu <gülüyor> söylemeliyim. E, belki de e, uzun yıllar sonra e, birileri bu öyküyü benim ağzımdan e, dinlemek isteyeceklerdir ve e, bu onlara yardımcı olacaktır. Ve e, kısa bir süre sonra kendi çalıştığım, e, uzman olduğum ve doçent olduğum e, klinikte e, bir odaya yatırıldım. Ve ya, ya, e, müthiş bir sessizlik içinde ve insanlarla sadece yüz ifademle ilişki kurarak ve... E, ...iletişim içinde gayet sakin olduğumu... ...büyük bir sessizlik içinde olduğumu... ...hatırlıyorum. Ve ondan sonraki safahatta... E, ...tabii ki... ...tıbbi gerekler nedeniyle... ...öncelikle kanamanın büyüyeceğinden... ...şüphelenildi. Ve e, buna karşı... ...önlem kanamanın... ...boşaltılması idi. Yalnız kendi mesleki tecrübelerimle... E, ...de aynı zamanda... ...gidebildiğim için... ...şuurum yerinde olduğu için ve belli bir e, şey kurabildiğim için olayın gelişimiyle kendim arasında bağlantı kurabildiğim için beklemeyi tercih ettim ve daha sonra e, belki bir iki gün içinde bu ameliyat kararı alınabilecekti ama e, Allah'tan diyelim kesinlikle e, bıçak da kesil, kesilmiş gibi belirtlerimin durduğunu ...ve ilerlemediğini... ...çünkü ilerleseydi bile şuurumu da etkileyebilirdi... ...gördüm... ...ve yaklaşık dört buçuk ay... E, ...konuşamadım... E, ...sağ elimle hiçbir şeyi tutamadım... ...ve e, sağ elimin varlığını hissedemedim... ...elim diyorum çünkü... ...omuzumda yine anatomik açıklaması var bunun... ...beyindeki bölgelerin... E, ...komşuluğu dolayısıyla... ...o sağ omzum pek o kadar etkilenmemişti... ...çünkü uzaktır el bölgesine... ...sağ bacağım pek o kadar etkilenmemişti... ...çünkü başka bir yerdedir... ...bacakla ilgili merkez... ...ama konuşma ile ilgili merkez... ...ve el ve baş parmak merkezi... ...çok yakından komşu olduğu için... ...ben bunları yaşıyordum... ...ve uzun süre... ...böyle büyük bir sessizlik içinde kaldıktan sonra... ...önüme getir getirilen kitap kitapları... Ee, Sadece bakıyordum kitap sayfalarına. Hiç unutmuyorum bir National Geographic e, şey getirmişlerdi e, albümü. E, ve o, o resimlerin e, ne olduğunu gör, görüyordum. Resimlerde ne olduğunu anlayabiliyordum. Fakat resimlerin altına baktığımda tam bir yokluk hissi. Hiçbir şey anlamıyordum. Ve resimlerde neler ceryan ettiğini ancak görsel belleğimle... Ve diğer çıkarsamalarımla da anlayabiliyordum. Daha sonra e, da işte Jill, Jill Taylor dedi ya, zaman duyurusu kayboluyor. Zaman çünkü ölçülen bir şeydir. Yani zamansız, e, zaman ölçülemediği zaman, zamansızlık kavramı olur. Ve zaman e, kavram olarak şeyini yitirir, e, anlamını yitirir. Aynısı bende oldu. Ve yatağımda yatmışım. Büyük bir sessizlik içinde karşımdaki televizyona bakıyorum. <gülüyor> o yaz Avrupa Futbol Şampiyonası vardı. Ve ben futbola meraklı olduğum için maçları seyrediyordum hasta yatağında. Ve o maçlardan maçlar bittiğinde hiçbir şey hatırlamıyordum. Ve üstüne, üstüne üstlük 90 dakika oynanan o futbol maçında... Dokuz saniyelik bir hafıza bile kalmıyordu bende. Ve büyük boşluğun içinde zaten yitip gidiyordu. Ve on, yaklaşık bir buçuk iki ay sonra bu e, yavaşlamanın ardından bana hala inanılmaz gelen, mucizevi gelen bir düzelme e, öyküsüyle düzeldim. Hala mekanizmaları da açıklığa kavuşmuş değil bir sabah uyandım, sağ elimin baş parmağını birinci ekleminden, orta ekleminden hafif derecede oynatabildiğimi gördüm. Ertesi sabah uyandığımda işaret parmağımın en uçtaki ekleminden aşağı doğru oynadığını gördüm. Ve bu 7-8 gün sürdü sağ elimin geri gelmesi, parmaklarımın içe doğru bükülmesi... Ee, 7-8 gün sürdü ama yer çekimine karşı el bileğimden elimi yukarı kaldırmam hala mümkün değildi. Bunu da anlayabiliyordum. Ve aşağı sarkmış pençe gibi jilt ellerinde dediği gibi sadece yakalama hareketi yapan parmaklar vardı. Belli bir süre sonra bilekten de e, elim kalkmaya başladı. Ve bunlarla paralel bir şekilde bir sabah uyandığımda Hiçbir ön hazırlık olmadan, hiçbir ön hazırlık olmadan tek bir kelimeyi söyledim. Ve kelimeden arttı. Ve dört buçuk ay sonra ben nöroloji öğretim üyesi olarak görevimin başına döndüm. Ve o bir hafta on beş gün önce e, yattığım odada yatan diğer hastalara bakma görevimi e, sürdürdüm. Ve hala sürdürüyorum. Bunları e, Jill Taylor'ın başından geçen öyküler dolayısıyla sizlerle paylaşmak istedim. Açık Beyin My brain always ticking my brain My brain always ticking my brain Nöro felsefe, nero ekonomi, nero politika, nöro sanat. Hazırlayan ve sunanlar Oğuz Tanrıda ve Hakan Gürbüz.